Dünyadaki en merhametli şey, insan beyninin her şey arasında bağlantı kuramamasıdır diye düşünüyorum. Sonsuzluk içindeki karadenizlerin ortasında cahillikle dolu bir adada yaşıyoruz. Ve bulunduğumuz yerden ileri gitmemeliyiz. Şimdiye kadar bilim bize pek zarar vermedi. Fakat bir gün arasında bağlantı olmadığını sandığımız bilgileri birleştirerek, Öyle gerçekler ortaya çıkacak ki hepimiz ya dedireceğiz ya da güvende olmak için yeni bir karanlık çağı yaratacağız. Teopistler insanlığın geçici bir yere olan evrenin nasıl işlediği hakkında tahminlerde bulundular. Bayağı bir imserlik gözlerini kör etmiş olmasa hala hayatta olan tüyleri diken diken eden varlıklardan bahsedebilirlerdi belki de. Fakat her düşündüğümde kanımın çekilmesine neden olan, her gece rüyalarıma giren ve delirmeme sebep olan görüntüyü onlar sayesinde görmedim. Bu farkındalık tüm korkunç şeyler gibi ilgisiz görünen bilgiler arasında kazara bir ilişki kurmam sonucunda oldu. Bu bilgilerin kaynağı eski bir gazete haberi ve ölü bir profesörün notlarıydı. Umuyorum ki başka kimse benim yaptığım yapmaz ve eğer hayatta kalırsam bu bilginin keşfedilmemesi için elimden geleni yapacağım. Sanırım profesör de bu bilgi gizli tutmak istiyordu. Aniden ölmese notlarını yok edecekti. Bu bilgiyi 1926-27 yılının kışında büyük amcam George Gamble Angel öldüğünde öğrendim. Kendisi Providence, Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'nde Sami Dilleri Dalı'nda fahri profesördü. Profesör Angel'ın eski yazıtlar hakkında birikimini herkes bilirdi. Büyük müzeleri, müdürleri çoğu zaman kendisinden yardım isterlerdi. Bu yüzden 92 yaşında ölümünü birçok kişi hatırlayacaktır. Yerel boyutta ölümün nedeni bilinmediği için, bu olaya duyulan ilgi daha da artmıştı. Profesör, Newport gemisinden evine dönerken birden ölmüştü. Tanıkların ifadesine göre, Williams sokağındaki evine gitmek için kestirme, fakat yokuş bir yola girmişti. Ve burada kendisine bir zenci çarptıktan kısa bir süre sonra yere düşüp öldü. Doktorlar neden öldüğüyle ilgili herhangi bir şey bulamamışlardı. Fakat uzunca süren bir tartışmadan sonra yaşlı adamın yokuş çıkmaya dayanamayan kalbinin durduğuna karar vermişlerdi. O zamanlar bu karardan şüphe duymak için bir nedenim yoktu. Fakat şimdi var ve şüphe duymaktan ötesini yapıyorum. Büyük amcamın varisi ve vasisi bendim. Çünkü kendisi duldu ve çocuğu olmamıştı. Bu nedenle belgelerini benim incelemem gerekliydi. Tüm belgeleri Boston'daki evime taşıdım. Bulduklarımın çoğu daha sonra Amerikan Arkeoloji Derneği tarafından yayınlanacak. Fakat bulduğum kutulardan birinin içindekiler çok tuhaftı. Bu yüzden onu kimseye göstermedim. Kutu kilitliydi ve profesörün her zaman cebinde taşıdığı yüzüğü deneyene kadar kutuyu açmayı başaramamıştım. Kutuyu açmayı başardığımda tek bulduğum, daha sıkı kilitlenmiş başka bir kutu olmuştu. Bulduğum tuhaf alçak kabartmanın ve karalamaların ne anlama geldiğini bilmiyordum. Amcam son yıllarında böyle basit, sahte eserlerle kandırılmış mıydı? Yaşlı amcamı kandıran bu heykel tıraşı bulmaya karar verdim. Bu alçak kabartma üçgen şeklinde, yaklaşık üç santimetre kalınlığında, ve on santimetre boyundaydı. Modern bir eser olduğu çok belliydi. Fakat tasarımı yarattığı atmosfer ve akla getirdiği görüntüler açısından hiç modern değildi. Kübizm ve füturizmin birçok dalı olsa da tarih öncesi yazıtlardakileri taklit eden bir akım bilmiyordum. Ve kabartmanın ortasında yazılar vardı. Amcamın çalışmalarını yakından takip ettiğim halde bu yazının hangi aileden olduğunu bilmiyordum. Hatta hangi bölgeden olduğuyla ilgili tahminde bile bulunamıyorum. Hierogliflerin üstünde bir figür vardı. Fakat dışavurumcu tarzı yüzünden gerçek şekliyle ilgili tahminde bulunmak pek kolay değildi. Bir yaratığa benziyor ya da bir yaratığı temsil ediyordu. Böyle bir şekli Sadece hastalıklı bir zihin hayal edebilirdi. Şekle baktıkça aklımda ahtapot, ejderha ve insan karışımı bir yaratık canlanıyordu. Dokunaçları olan bir kafa, ilkel kanatları olan pullu bir gövdenin üzerine oturtulmuştu. Yaratık bütün olarak çok korkunçtu. Figür, kiklop mimarisiyle yapılmış sanıyordum. Figürün yanında bulduğum yazı kesilmiş gazete küpürlerinden yapılmıştı. Ve Profesör Angel'ın el yazısıyla notlar alınmıştı. Asıl dökümanın başlığı Kutulu Tarikatı'ydı. Bu duyulmamış kelimenin doğru yazılabilmesi için el yazısı yerine baskı tercih edilmişti. Belge iki bölümden oluşuyordu. Birincisinin başlığı 1925 Wilcock'un rüyaları ve rüya eserleri Thomas Sokağı No. 7 Providence Era'ydı. İkincisinin başlığı ise, Dedektif John Legress'in ifadesi, Bayanville Sokağı No. 121 New Orleans, Louisiana. Yıl 1908. Aynı konuda notlar ve profesör Webb'in ifadesi, diğer belgeler kısa notlardan, tuhaf rüyaların anlatımlarından ve kitap referanslarından oluşuyordu. En çok referans gösterilen kitaplar arasında Scott Elliot'in Atlantis ve Kayıp Lemuria kitapları vardı. Diğer kağıtlar ise gizli tarikatlar hakkında yorumlar ve Fraser'ın Dal ya da Bayan Murray'in Batı Avrupa'da cadı tarikatları gibi okültizm kitaplarına göndermelerdi. Kesilmiş gazete küpürleri genellikle 1925 yılı baharında akıl hastalıklarında ve toplu mani vakalarında olan artışla ilgiliydi. Belgenin ilk kısmı çok tuhaf bir hikaye anlatıyordu. 1 Mart 1925 tarihinde zayıp esmer bir adam profesör ile iletişim kurmuş. Nevrotik tepkiler gösteren bu adam yanında kabartmayı getirmiş ki kilden yapılmış olduğu için o zaman son derece taze ve nemliymiş. Verdiği kartta Henry Anthony Wilcock'un ismi yazıyormuş. Amcam bu zengin ve güçlü ailenin adını daha önce de duyduğu için genç adamı tanımış. Daha önceden Royd Ayden Güzel Sanatlar Fakültesinde heykelcilik okuyan bu genç, okulun yanındaki Florida Lee binasında kalıyormuş. Wilcock'un deası serkes tarafından biliniyordu. Ve çocukluğundan beri anlattığı tuhaf rüyalarıyla... Ilgi çekmeyi başarmıştı. Psikolojik olarak aşırı duyarlı olarak kendini tanımlıyordu. Fakat hali tuhaf olarak adlandırılıyordu. Fazla arkadaşı olmayan Wilcock zaman içinde daha çok içine kapandı. Görüştüğü birkaç kişi vardı. Onlar da başka kasabalardaki sanatçılardı. Previdence Sanat Kulübü bile eserlerini reddetmişti. Profesörün ifadesine göre Wilcock, kendisini ziyarete geldiğinde kabartmanın üzerindeki hieroglifleri çevirmek için ondan yardım istemişti. Konuşmasında amcama büyük bir sempati duyduğu anlaşılıyordu. Fakat sesi sanki rüyadaymış gibi çıkıyordu. Amcam onu pek ciddiye almadı. Çünkü kabartmanın tazeliği, arkeolojik bir eser olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Genç okun cevabı amcam o kadar etkilemişti ki, söylediklerini kelimesi kelimesine yazmıştı. Demişti ki, evet yeni, çünkü onu dün gece rüyamda gördüğüm şehre bakarak yaptım. Ve rüyalar Sphinxlerden ve Babil'den eskidir. Bundan sonra rüyasında gördüklerini anlattı ve amcamın elgisini çekmeyi başardı. Önceki gece hafif bir deprem olmuştu. New England'da uzun süredir hissedilen en güçlü sarsıntıydı bu. Ve Wilcock'un hayal gücü bu durumdan etkilenmişti. Yattıktan sonra rüyasında devasa şehirler, göklere uzanan kuleler görmüştü. Ve tüm bu yapılar yeşil bir balçıkla kaplanmıştı. Sanki şehirden kötülük akıyordu. Duvarlar ve kuleler yörüglüplerle kaplanmıştı ve aşağıdan bir yerden bir ses geliyordu. Bu ses daha çok hayal gücünün sese dönüştürdüğü kaotik bir histi. Söyledikleri ise neredeyse telaffuzu imkansız olan kutlu ufaktan kelimeleriydi. Bu söz öbeği profesör Angeli hem heyecanlandırmış hem de korkutmuştu. Genci büyük bir ilgiyle sorguladı. Ve uykusundan uyandığında kendini yaparken bulduğu kabartmayı dikkatle inceledi. Amcam yöre ve tasarımı hemen tanıyamamasını yaşlılığına vermişti. Sorduğu birçok soru ziyaretçiye tuhaf gelmişti. Özellikle bu kabartmayı tuhaf tarikatlara ve antik ayinlere bağlamaya çalışmasının nedenini anlayamamıştı. Profesör Angel heykel taşı'nın herhangi bir terlikata üye olmadığına ikna olduğunda, ileride tuhaf rüyalar gördüğünde kendine bildirmesini istemişti. Görünüşe göre heykel taşı sık sık tuhaf rüyalar görüyordu. İlk görüşmeden sonra belgenin uzun bir bölümü rüyaların özetine ayrılmıştı. Bu rüyaların çoğunda devasa balçıkla kaplı bir şehir görüyordu. Ve aşağıda bir yerden bir tür ses ona anlamsız şeyler söylüyordu. En çok telaffuz edilen iki kelime kutulu ve Riley olarak yazılıyordu. 23 Mart günü Wilcock görüşmelerine gelmemişti. Ve profesör evine gittiğinde kendisinin tuhaf bir şekilde ateşlendiğini, bu nedenle Waterman sokağında yaşayan ailesinin evine gittiğini öğrenmişti. Gece çığlık atarak komşularından çoğunu uyandırmıştı. Ve o zamandan beri baygınlık ve sayıklama arasında gidip geliyordu. Amcam bir an önce aileyi aradı ve o günden sonra Wilcock'un durumunu yakından takip etmeye başladı. Sık sık Wilcock'un doktoru Doktor Tobey'in ofisine arayıp durumunu soruyordu. Gencin zihni çok tuhaf şeyler hayal ediyordu. Ve doktor... Bu hayallerden bahsederken bazen ürperiyordu. Daha önce gördüklerini görmenin dışında, kilometrelerce uzunlukta yürüyen bir şey görmeye başlamıştı. Bu şeyi hiçbir zaman tam olarak tasvir edememişti. Ne zaman bunun hakkında konuşsa sayıklamaya başlıyordu. Fakat Doktor Tobey sayıkladıklarını tekrarlayınca, Profesör bu şeyin yaptığı figürlerle aynı yaratık olduğunu anlamıştı. Bu nesneyi görmesinin nedeni doktora göre genç adam letarji yaşamasıydı. Ateşi normalin çok da üzerinde değildi. Fakat diğer semptomlar akıl hastalığından çok ateşli olduğunu gösteriyordu. 2 Nisan günü saat sabah 3 sularında Wilcock'un hastalığı tamamen ortadan kayboldu. Uyandı. Kendini ailesinin evinde bulduğuna şaşırmıştı. 22 Mart'tan beri ne rüyalarını ne de gerçek hayatta olanları hatırlıyordu. Doktoru durumunun iyi olduğunu söyledikten sonra 3 gün içinde eski hayatına dönmüştü. Fakat artık Profesör Angel'ın bir işine yaramıyordu. İyileştikten sonra bir daha tuhaf rüyalar görmemişti. Ve amcam rüyalarını bir hafta kaydettikten sonra... Aynı şeyleri yazmayı yersiz bulup kayıtlarına son vermişti. Belgenin ilk kısmı burada bitiyordu. Fakat belli notlarla yapılan referanslar çok ilgimi çekmişti. O sırada bu olanlara kinik bir gözle baktığımdan hala heykeltıraşa güvenemiyordum. Referans yapılan notlar Wilcock'un tuhaf rüyalar gördüğü sırada başka insanların gördüğü rüyaların tasvirleriydi. Görünüşe göre amcam... Tanıdıkları arasında yakın olduğu insanlara tuhaf rüyalar görüp görmediklerini sormuştu. Ve sonra da rüyalarının tasvirlerini istemişti. Bu sorularına aldığı cevaplar kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Fakat bir sekreterin yardımı olmadan düzenlenemeyecek kadar çok cevap almıştı. Gerçek mektuplar yoktu. Fakat detaylı notları önemli noktaları belirtiyordu. New England'ın sıradan insanları neredeyse hiç tuhaf rüyalar görmemişti. Fakat 23 Mart ve 2 Nisan arasında geceleri tuhaf hissettiğini söyleyen birkaç kişi vardı. Bilim insanları bu durumdan biraz daha etkilenmiş, 4 kişi tuhaf manzaralar gördüklerini söylüyor, bir kişi ise doğaüstü bir şeyden korktuğunu. Tüm olumlu cevaplar sanatçılardan ve şairlerden gelmişti. Eğer birbirleriyle konuşabilselerdi, büyük bir panik yaşanabilirdi. Orijinal mektuplar olmadığı için notları alan kişinin sadece görmek istedikleri not aldığını düşünüyorum. Bu nedenle Wilcock'un amcamın araştırmasıyla uyuştuğunu düşünüyordum. Sanatçılardan gelen cevaplar korkunç bir hikaye oluşturuyordu. 28 Şubat ile 2 Nisan arasında görülen rüyaların çoğu, Aynı heykeltıraşınkine benziyordu. Tuhaf rüyalar gördüklerini söyleyenlerin dörtte biri, Wilcock'un tarif ettiği sese benzer sesler duyduklarını söylemişlerdi. Ve bazılarıysa yürüyen devasa bir şey gördüklerini belirtmişlerdi. Notlarda çoğu kez referans gösterilmiş bir vaka oldukça üzücüydü. Teosofizm ve okültizme yakınlığıyla tanınan genç bir mimar Wilcox'un hastalandığı sıralarda dilirmişti Ve birkaç ay sonra cehennemden kaçmış bir iblisten kurtarılmak için çığlık çığlığa bağırırken ölmüştü. Amcam bu vakaları numara yerine isimle takip etseydi ben de araştırma yapabilirdim. Fakat her vakaya bir numara atamış olduğu için sadece birkaç vakayı araştırmayı başarabildim. Bu insanların profesörün araştırmalarını inceleyememesi hem onlar hem de insanlık için çok iyi bir şeydi. Tahmin ettiğim gibi gazete küpürleri bu zaman aralığında yaşanan panik, mani ve benzeri durumlarla ilgiliydi. Profesör Angel bu bilgileri toplamak için bir ajansa para ödemiş olmalıydı. Çünkü kaynak sayısı çok fazlaydı ve gazeteler dünyanın her köşesinden gelmekteydi. Londra'da gece çığlık atarak uyandıktan sonra candan atlayan bir adamla ilgili bir haber vardı. Güney Amerika'da yaşayan bir adamın rüyalarında gelecekte korkunç şeyler olacağını gördüğünü anlatan gazete ürütörüne yazılmış bir mektup vardı. Kaliforniya'dan gelen bir habere göre teosofist bir grup pembeyaz giyindikten sonra toplanarak hiç gelmeyen ilahi aydınlanma dedikleri bir şeyi beklemişler. Hindistan'da ise Mart ayının sonuna doğru genel bir gerginlik yaşanmış. Haiti'de Voodoo ayinlerinde artışlar yaşanmış. Afrika'da ise tuhaf mırıltılar duyulmuş. Amerikalılar Filipinler'de yaşayan bazı kabilelerin bu zaman aralığında sorun çıkardıklarını bildirmiş. New York'ta ise polisler Doğu Avrupalı insanlar tarafından saldırıya uğramış. İrlanda'nın batısı ise Ardois Bonnot adlı bir ressamın Paris'te sergiye katıldığı rüyadaki manzara portresiyle ilgili söylentilerle çalkalanıyordu. Akıl hastanelerinde yaşanan olaylarsa o kadar fazlaydı ki bu olaylar arasında bir bağlantı kurmamak mümkün değildi. O gün bütün bu küpürleri önemsememi engelleyen Rasyonalizmime şimdi hayret ediyorum. Fakat o zamanlar Wilcock'un profesörün takip ettiği eski olaylardan haberi olduğunu düşünüyordum. 2. Bölüm Dedektif Regresin Hikayesi Heykel tıraşın düşünü ve yarım kabartmaları amcam açısından bu kadar önemli kılan eski meseleler bu uzun el yazmasının ikinci yarısını oluşturuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla Profesör Angel, bu atsız canavarın korkunç hatlarını daha önce görmüş, bilinmeyen hiyologikler üzerinde düşünmüş ve ancak kutulu şeklinde ifade edilebilecek meşhum heceleri duymuştu. Bütün bunlar arasında öylesine heyecanlandırıcı ve müthiş bir bağlantı vardı ki, Profesörün genç Wilcock'u sorguya çekmesinde, ve yeni bilgiler için sıkıştırmasında şaşılacak bir şey olmasa gerek. Bu ilk deney 17 yıl önce Amerikan Arkeoloji Cemiyeti yıllık toplantısının St. Louis'de yaptığı zaman 1908'de yaşamıştı. Profesör Angel uzmanlık alanına girdiğinden ve daha önce bu konularda birçok başarıya imza atmış olduğundan bütün görüşmelerde öne çıkmıştı ve doğru yanıtı bekleyen sorularla, uzman çözümlerle ihtiyaç gösteren problemleri olan meslekten olmayan kişilerin bu toplantıdan yararlanarak yaklaşacakları ilk insandı. Meslekten olmayan kişiler için de en dikkat çekici olan ve kısa sürede bütün toplantının ilgi odağı haline gelen kişi, yerel kaynaklardan elde edemediği bazı özel bilgiler için New Orleans'tan kalk gelmiş olan Sıradan görünüşlü, orta yaşlı bir adam olan John Raymond Legresti Mesleği ise polistikti. Ziyaret sebebini yanında taşıyordu. Kökenini belirleyemediği acayip görünüşlü, çok itici ve çok eski yolda anlaşılan bir taş heykelcik. Müfettiş Lagres'in arkeolojiyle ilgili olduğu sanılmasın. Tam tersine aydınlanma isteği, salt mesleki gereklerden kaynaklanıyordu Heykelcik, idol, fetiş ya da her neyse bu şeyler aylar önce New Orleans'ın güneyindeki bataklık ormanda vudu ayini olduğu sandan bir toplantıya yapılan baskında ele geçirilmişti Ve bu nesneler ilgili ayinler öylesine benzersiz ve iğrençti ki Polis tamamen habersiz olduğu Afrika Voodoo gruplarının en karanlıklarından bile daha şeytani bir mezhepte karşı karşıya olduğunu anladı. Bu şeyin kökeni konusunda ele geçirilen mezhep üyelerinin ağzından zorla alınan tutarsız ve inanılmaz öyküler dışında kesinlikle bir şey öğrenilemedi. Böylece polis bu korkunç sembolü bir yere yerleştirmesine, ve bu yolla mezhebin kaynağına kadar iz sürmesine yardımı dokunacak antik dönem bilgilerini kendine dert edindi. Müfettiş Lagres, toplantıya sunduğu şeyin yarattığı sansasyona hazır değildi. Bu şeye bir göz atmak, toplantıya katılmış bilim adamlarının yoğun bir heyecan duymasına yetmişti. Bilim adamları hiç vakit kaybetmeden inanılmaz derecede tuhaf havası, ve hudutsuz eksikliği hiçbir faninin gözünün görmediği çok eski dönemleri akla getiren bu küçük figürü daha yakından görmek için Lagres'in başına toplandılar. Tanınmış hiçbir heykel tıraşlık okulu bu korkunç nesneye can vermiş değildi. Bununla birlikte sınıflandırılması olanaksız bir taştan yapılmış, bu nesnenin kasvetli ve yeşil yüzeyinde yüzlerce, Hatta binlerce yılan kaydı var gibiydi. Sonunda daha yakından ve dikkatle incelenmesi için evden ele geçirilen figür, 18-20 santimetre boyunda nefis bir işçiliğe sahip bir sanat eseriydi. Dış hatları bakımından uzaktan uzağa insanı andıran bir canavarı temsil ediyordu. Ancak yüz dokunaçlarla kaplı. Ahtapot kafası gibi bir kafası, Pullarla kaplı, plastik görünüşlü bir gövdesi, ön ve arka ayaklarında kocaman pençeleri, sırtında uzun, dar kanatları vardı. Korku verici ve doğa dışı bir kötülükle dolu gibi görünen bu şey biraz tombulcaydı. Ve üzeri bilinmeyen karakterlerle kaplı kare yüzeyli bir blok ya da kaidenin üzerinde kötülük düşünürcesine çömelmişti. Kanatlarının uçları tam ortasına oturmuş olduğu bloğun üst arka kenarına değiyordu ve çömelmek için ikiye katladığı arka bacaklarının uzun kıvrık pençeleri ön üst kenarı kavramış olup kaidenin tabanına kadar olan mesafenin dörtte birine kadar uzanıyordu. Bacaklarla dolu kafasını yüzündeki dokunaçlar Dizlerini kavrayan kocaman ön pençelerin arka yüzüne gelecek şekilde öne eğmişti. Görünüşü bir bütün olarak anormal derecede canlıya benziyordu. Ve kaynağının tamamen meçhul olması nedeniyle daha da korkutucuydu. Korkunç eski çağlardan olduğu sü götürmezdi. Ancak bununla birlikte uygardığın ilk çağlarına, ya da herhangi bir döneme ait bilinen bir sanatla arasında bir bağ olduğunu gösteren herhangi bir halka yoktu. Apayrı bir şeydi. Malzemesi bile bir sırdı. Çünkü altın rengi, yanar döner benekleri ve yol yol çizgileriyle sabun su, yeşil siyah taş, jeoloji ya da mineralojinin aşina olduğu hiçbir şeye benzemiyordu kaidesi üzerindeki karakterler de bir o kadar şaşırtıcıydı. Bu alanın dünyadaki tüm uzmanlarının yarısının toplantıda bulunmasına karşın, kimsenin bu yazıya en uzaktan benzeyen bir yazı konusunda bile en ufak bir fikri yoktu. Figürün konusu ve malzemesi gibi bu yazılar da bildiğimiz insanlıktan müthiş uzak ve ayrı bir şeye dünyamızda, ve düşüncelerimizde yer almayan çok eski, kötü yaşam tarzlarını akla getiren bir şeye aitti. Toplantıya katılan bilim adamları başlarını şiddetle sallayarak müfettişin problemi karşısında yenilgiyi kabul etmelerine karşın bu acayip şekil ve yazıları garip bir şekilde tanıdık bulan ve bildiği garip şeyleri biraz çekimlenlikle anlatan biri vardı. Bu şahıs Crankton Üniversitesi'nden antropoloji profesörü ve hatırı sayıdır bir kaşif olan merhum William Channing Webb'ti. Profesör Webb, 48 yıl önce eski Germen harfleriyle yazılmış bazı yazıları araştırmak amacıyla Grönland ve İzlanda'ya yapılan bir geziye katılmış ancak aradığını bulamamıştı. Bata Grönland sahillerine yakın dağlarda dolaşırken Dinleri tuhaf bir şeytana tapınma biçimi olan, kan dökmeye düşkünlükleri ve iğrençlikleriyle ritüelleriyle kanunu donduran, yozlaşmış tuhaf bir eski kabilesi ya da mezhebine rast gelmişti. Bu inanç hakkında diğer eski muakabilerin pek bilgisi yoktu. Ondan söz ederken korkuyla titriyorlar ve bu dinin kökenlerinin dünyanın henüz yaratılmadığı dönemlere kadar gittiğini söylüyorlardı. İnsan kurban etmelerinin ve nevi belirsiz hainlerin yanı sıra çok daha eski bir üstün şeytana ya da Tomasuk'a hitap eden gelenekselleşmiş bazı tuhaf hainler vardı. Profesör Web sesleri becerebildiğince Latin harfleriyle ifade etmeye çalışan yaşlı bir Angap'tan, ya da büyücü rahipten bu ayinlerin özel bir fonetik kopyasını almıştı. Ama şu anda önemli olan bu mezhep üyelerinin kutsal saydığı ve tan ışıkları buzlu yarıların gerisinden göğü aydınlatırken etrafında dans ettiği fetişti. Profesörün ifadesine göre bu fetiş taş üzerine kabaca yontulmuş iğrenç resimler ve bazı gizemli yazıları içeren bir yarım kabartmaydı. Ve ana hatları bakımından esas olarak şu anda önlerinde durmakta olan korkunç nesneye çok benziyordu. Toplantıya katılanların sindirlerini geren, onları şaşkınlığa sürükleyen bu bilgiler Mufettiş agresi iki misle heyecanlandırdı. Ve profesörü tam bir soru yağmuruna tuttu. Adamları tarafından tutuklanan bataklık mezhebi üyelerinin bir sözel ayin yaptığını fark ederek, bu ayinin sözlerini kayda geçiren müfettiş, profesörden şeytana tapınan Eskimoğullar arasında tuttuğu kayıtlardaki heceleri anımsamaya çalışmasını rica etti. Sonra bu heceler çok ayrıntılı bir şekilde karşılaştırıldı ve dedektifle bilim adamı, birbirinden dünyalar kadar uzak yerlerde yapılan bu iki şeytani ayinin sözlerinin aynı olduğunu gördüklerinde ortalığa korku dolu bir sessizlik çöktü. Eski moğol büyücüleriyle Müziyana bataklığı rahipleri birbirine benzeyen ilahlarına sözcükler ilahinin yüksek sesle okunması sırasında geleneksel duraklamalara bakılarak tahmin edildiğinde aşağı yukarı şu sözlerle haykırıyorlardı. Rilay'daki evinde ölü kutulu düş görerek bekliyor. Bunun üzerine müfettiş Legres ısrarla sorulan sorulara karşılık bataklıkta tapınan insanlarla ilgili deneyimini amcamın çok büyük bir önem verdiği aşağıdaki öykü elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlattı. Öykü Efsane yaratıcılarının ve teosofistlerin en çılgın düşlerinden tatlar taşıyordu. Ve bu Hint Avrupa kırmalarıyla Paryalardan umulmayacak derecede şaşırtıcı bir kozmik hayal gücünün varlığını ortaya koyuyordu. 1 Kasım 1907'de güneydeki bataklık ve sığ bölgeden New Orleans polisine son derece çılgın bir çağrı gelmişti. İlkel ama iyi huylu torunları olan yörenin gece kondu sakinleri, geceleri başlarına musallat olan bilmedikleri bir şeyden dolayı dehşet içindeydiler. Bu, Vudu olmalıydı. Ancak bildiklerinden çok daha korkunç türde bir Vudu. Kimsenin girmeyi göze alamadığı, iyi saatte olsunlarla dolu karanlık ormanın derinliklerinde, uğursuz tamtamlar, İç susmamacasına çalınmaya başlandığından bu yana bazı kadınlar ve çocuklar kaybolmuştu. Çılgınca çığlıklar, asap bozucu aykırışlar, insanları iliklerine kadar ürperten ilahiler duyuluyordu. Dans eden şeytani alevler görülüyordu. Korku içindeki haberci, halkın dayanacak gücünün kalmadığını ilave etmişti sözlerine. Bunun üzerine iki binek arabası ve bir otomobile doluşan 20 kişilik polis ekibi korkudan tir tir titreyen rehberlerinin eşliğinde yola çıktılar. Arabaların daha da ileriye gitmesinin olanaksız olduğu yerde arabalardan inerek asla güneş yüzü görmeyen Korkunç Servi ormanında kilometrelerce çamurlara bata çıka yol aldılar. Çirkin kökler ve ağaç dallarından ilmek ilmek sarkan uğursuz görmüşlü sarmaşıklar onları kuşatıyor, ara sıra karşılaştıkları küflü taş yıldırı ya da marazi bir konuttan geriye kaldığı aşikar, yıkık duvarlar, şekilsiz her ağaçla ve her mantar adacıyla sıkıntı veren bir etki yaratıyordu. Sonunda birbirine sokulmuş sefil kulübelerden ibaret gece montu yerleşimi göründü. Ve kulübelerden fırlayan aşırı heyecana kapılmış insanlar koşup yukarı aşağı oynayan fenerlerin etrafında toplandılar. Şimdi çok uzaklardan gelen boğuk tam tam sesleri duyuluyor. Rüzgar yön değiştirdikçe insanın kanını donduran bir çığlık sesini beraberinde getiriyordu. Gecenin karanlığına gömülmüş ormanın sonsuz geçitlerin ötesindeki çalıların arasındaysa sanki kızıl bir parıltı süzülüyordu. Gözü korkmuş ve yalnız kalmak istemeyen gezi kondolulardan hiçbiri, bu günahkâh tapınmaların yapıldığı yere doğru bir tek adım atmaya bile yanaşmıyordu. Bu yüzden müfettiş ve 19 adamı, daha önce adımlarını atmadıkları karanlık dehlislere rehbersiz daldılar. Polisin şimdi girmiş bulunduğu bölge, Öteden beri kötü bir üne sahipti. Esasında beyazların adım atmadığı bu bölge pek fazla bilinmiyordu. Burada hiçbir fani gözün görmediği ve içinde ışıl ışıl gözlü, biçimsiz, beyaz, ahtapot benzeri devasa bir yaratığın yaşadığı, gizli bir gölün bulunduğu yolunda söylenceler vardı. Ve gece kondulular yerin derinliklerindeki mağaralardan bu yaratığa tapınmak için Geceleri yarasa kanatlı şeytanların uçarak çıktığını fısıldılarla anlatıyorlardı. Yerlilerden, hatta ormanın tekin hayvanlarından ve kuşlarından biri eski zamanlardan beri oradaydılar. Karabasanın da kendisiydi. Ve onu görmek, ölmek demekti. Ama o, insanlara düşler gördürüyor. Onlar da uzak durmaları gerektiğince yeterince anlıyorlardı. O andaki Vudu haini aslında o nefret edilen bölgenin kıyıcındaydı. Ama burası bile yeterince berbattı. Belki de bu yüzden tapınmanın yapıldığı yerin kendisi gece kondu sakinliğini o tüyler ürperten seslerden ve olaylardan daha fazla korkutuyordu. Alagres'in adamlarının karanlık bataklıkta, kızıl parıltıya ve boğuk tamtam seslerine doğru çamurlara bata çıka ilerlerken duydukları seslerin hakkını ancak şiir ya da delilik verebilirdi. İnsanlara az nitelikte sesler vardı, hayvanlara az nitelikte sesler vardı ve seslerden birinin yerini diğerine bıraktığını duymak insanı dehşete düşürüyordu hayvani öfke ve hudut tanımayan sefahat, cehennemin derinliklerinden kopan ölümcül fırtınalar gibi zifiri karanlık ormanda yankılanan ulumalar ve haykırışlarla burada şeytani bir dereceye yükseliyordu. Zaman zaman daha az organize olmuş ulumalar, kesiliyor, talimli, kısık sesli bir koro, iğrenç bir tümceyi, ya da ilahi, monoton bir sesle okuyordu. Sonra ağaçların seyreldiği bir yere varan adamlar, ansızın görüntünün kendisiyle karşı karşıya kaldılar. Adamlardan dördü yere yıldı, Biri bayıldı ve ikisi avaz avaz aykırmaya başladı. Bereket versin ayinin delice kakafonisi, bu çığlıkları boğuyordu. Hötteş, Bayılan adamın yüzüne bataklık suyundan serpti ve hepsi de dehşetten büyülenmiş gibi tir tir titreyerek kala kaldı. Bataklıktaki ağaçsız bir alanda yaklaşık dört dönüm büyüklüğünde otlu ve epeyce kuru bir ada bulunuyordu. Bu adada sim, veya Angorola'dan başka hiç kimsenin resmedemeyeceği tarifsiz derecede anormal bir insan sürüsü hoplayıp zıplıyor, kıvrılıp bükülüyordu. Bu çıplak melezler sürüsü anırıyor, böğürüyor ve halka şeklinde bir şenlik ateşin etrafında kıvranıyordu. Zaman zaman alev perdesi aralandıkça şenlik alevin ortasında iki buçuk metre kadar yükseklikte, Yekpare granitten bir blok ve tepesinde de küçük küçüklüğüyle tam bir tezat oluşturan o akla ziyan heykelciğin olduğu görülüyordu. Merkezinde alevlerle çevrelenmiş yekpare taş blok bulunan daha geniş bir çember üzerinde, düzenli aralıklarla kurulmuş on dar ağacında ortadan kaybolmuş gece konduluların fena halde sakatlanmış cesetleri, Baş aşağı sarkıyordu. Bu çılgın ayine katılan insanlar cesetlerin oluşturduğu halka ile ateş halkası arasında soldan sağa sağdan sola doğru bir hareket halinde hoplayıp sıklıyor ve gök gürültüsü gibi sesler çıkarıyorlardı. Belki hayal gücü yüzünden belki de seslerin yankılanması nedeniyle adamlardan biri Tez heyecanlanan bir İspanyol ormanın derinliklerinden eski efsanelerini sözüne ettiği o dehşet verici uzak ve karanlık yerden bazı seslerin aine karşılık verdiği zannına kapıldı. Bu adamla yani Josep Galvez'de daha sonra tanışıp ana sorular yönelttiğimde hayal gücünün insanı rahatsız edecek kadar geniş olduğunu gördüm. Galvez kocaman kanatlardan çıkan belli belirsiz sesler işittiğini, en uzaktaki ağaçların gerisinde ışıl ışıl yanan gözlerle, dağ gibi kocaman beyaz bir kütle gördüğünü ima edecek kadar ileri gitti. Gerçekte adamların dehşet içerisinde duraklaması oldukça kısa sürdü. Görev her şeyden önce geliyordu. Aine katılan melezlerin sayısının yüzden fazla olmasına karşın, Polis ateş gücüne güvenerek büyük bir kararlılıkla mide bulandırıcı kalabalığın içine daldı. Beş dakika boyunca kopan şamata ve kargaşa tarif edilir gibi değildi. Korkunç darbeler indirildi. Silahlar ateşlendi ve kaçanlar oldu. Ama sonunda Lagres 47 somurtkan tutsak edilmeyi başardı ve onları acelece giydirerek İki sıra dizilmiş polislerin arasında yola koyulmaya mecbur etti. Ahine katılanlardan beşi ölmüştü. Ciddi surette yaralanan ikisi tutuklu arkadaşları tarafından oracıkta yapılı veren setlerle taşındı. Yekpare granit bloğun üzerindeki kerci ise elbette Lekres dikkatli yerinden indirip yanına aldı. Çetin ve yorucu bir yolculuktan sonra polis merkezine varıldığında sorgulanan tutsakların hepsinin aşağı tabakadan akıl sağlığı yerinde olmayan melezler olduğu ortaya çıktı. Büyük çoğunluğu denizciydi. Daha çok Batı Hint adalarından zenciler ve melezlerle Cape Verde adalarından Bravalı Portekizlerden ibaret az sayıda insan da bu heterojen mezhebe Voodoo görmüş veriyordu. Ama çok fazla soru sormaya kalmadan zenci fetişizminden çok daha derin ve eski bir şeyin söz konusu olduğu ortaya çıktı. Bu yoz ve cahil yaratıklar iğrenç inançlarının temel fikrine karşı şaşırtıcı bir bağlılık gösteriyorlardı. Dediklerine göre insanın ortaya çıkışından çağlar önce yaşamış olan ve yeni oluşmuş dünyayı uzaydan gelen yüce eskilere tapıyorlardı. O eskiler şimdi ölüydü. Toprağın derinliklerinde ve denizin altında yatıyorlardı. Ama onların ölü bedenleri sırlarını hiçbir zaman ölmemiş bir mezhep oluşturan ilk insanlara düşlerinde anlatmıştı. Bu mezhep işte o mezhepti. Dukluların dediğine göre bu mezhep hep var olmuştu. Ve ta ki yüce Raip kutulu sular altındaki kudretli Rıley kentindeki karanlık evinden kalkarak dünyayı egemenliği altına alacağı güne kadar bütün dünyanın uzak çöllerinde ve karanlık yerlerinde gizli olarak her zaman var olacaktı. Bir gün yıldızlar hazır olduğunda o çağrıda bulunacak ve gizli mezhep her zaman onu özgürlüğüne kavuşturmaya bekliyor olacaktı. Bu arada daha fazla anlatılmaması gerekiyordu. İşkenceyle bile ağızlarından alınmayacak bir sır vardı. İnsanoğlu dünyanın bilinçli varlıkları arasında kesinlikle yalnız değildi. Çünkü çok az sayıdaki inançlı kişiyi ziyaret etmek üzere karanlıktan gelen ruhlar vardı. Ama bunlar yüce eskiler değildi. Eskileri bugüne kadar hiçbir insan görmemişti. Oyma put yüce kutuluydu. Ama diğerlerinin de tam olarak ona benzeyip benzemediğini kimse bilmiyordu. Eski yazılan artık. Eski yazılar artık kimse okuyamıyordu. Ama her şey kulaktan kulağa aktarılıyordu. Yüksek sesle okunan ilahi de değildi sır. Sır asla yüksek sesle dile getirilmiyor. Ancak fısıltılarla söyleniyordu. İlahi sadece şu anlama geliyordu. Dılay'daki evinde ölü kutulu düş görerek bekliyor. Tutuklulardan sadece ikisi asılacak kadar aklı başında bulundu. Geri kalanlar çeşitli kurumlara gönderildiler. Kimse ayinler sırasında işlenen cinayetlere katılmış olduğunu kabul etmedi. Cinayetleri perili ormandaki o çok eski toplantı yerlerinden gelen kara kanatlıların işlemiş olduğunu ileri sürdüler. Ama bu esrarlı müttepikler hakkında tutarlı bir bilgi elde edilemedi. Polis esas olarak öğrenebildiği tüm bilgiyi yabancı limanlara doğru yelken açmış ve mezhebin Çin dağlarındaki ölümsüz liderleriyle konuşmuş olduğunu iddia eden Castro adında bir yarım kan yerlinin ağzından öğrendi. İhtiyar Castro, teosopistlerin spekülasyonlarını zayıflatan ve insanı da yeryüzünde çok genç ve geçici gösteren çok çirkin bir efsaneden bazı kırıntılar anımsıyordu. Milyarlarca yıl önce yeryüzüne başka varlıklar egemen olmuş ve büyük kentler kurmuşlardı. Bu kentlerin kalıntıları ölümsüz Çinlilerin onu anlattığına göre Pasifik okyanusundaki adalarda dev taşlar halinde hala duruyorlardı. Bu varlıkların hepsi insanoğlu yeryüzünde ortaya çıkmadan çok uzun çağlar önce ölmüştü. Ama yıldızlar sonsuzluk çevremindeki doğru konumlarına geldiğinde onları diriltebilecek sanatlar vardı. Onlar elbette yıldızlardan kendileri gelmiş ve heykellerini de yanlarında getirmişlerdi. Bu yüce eskiler diye devam etti Castro. Tamamen et ve kandan ibaret değillerdi. Şekilleri vardı. Bu yıldız tarzı heykel bunu kanıtlamıyor muydu? Ama bu şekil maddeden yaratılmamıştı. Yıldızlar uygun konumda olduğunda onlar gökteki dünyalardan dünyalara atlayabiliyorlar. Ama yıldızlar yanlış konumda olduğunda yaşayamıyorlardı. Ama artık yaşamıyor olmalarına karşın onlar asla gerçekten ölmezlerdi. Hepsi de yıldızlar ve dünya bir kez daha onlar için doğru konuma geldiğinde dirilmek üzere kudretli kutulunun büyüsünün koruyuculuğunda yüce kentleri Rılay'daki taş evlerde yatıyorlardı. Ama bu zaman geldiğinde dışarıdan bir güç onların bedenlerine özgür kalmasına yardım etmeliydi. Onları hiçbir zarar görmeden muhafaza eden aynı büyü ilk adımı atmalarını engelliyordu. Milyonlarca, milyonlarca yıl akıp giderken bütün yapabildikleri karanlıkta uyanık kalıp düşünmekti. Evrende olup biten her şeyi biliyor, düşüncelerini iletmek yoluyla iletişim sağlıyorlardı. Şu anda bile mezarlarında konuşuyorlardı. Sonsuzluk kadar uzun bir karmaşa döneminden sonra ilk insanlar yeryüzünde ortaya çıktılar. Ve yüce eskiler insanların en duyarlı olanlarıyla onların düşlerine şekil vererek konuştular. Çünkü memelilerin etten beyinlerine onların konuşmaları ancak bu yoldan ulaşabilirdi. Sonra diye fısıltıyla devam etti Castro. Bu ilk insanlar yücelerin kendilerine gösterdiği küçük putların etrafında mezhebi kurdular. Putlar karanlık yıldızlardan belirsiz devirler arz ediyordu. Bu mezhep yıldızlar yeniden doğru konuma gelince ve gizli rahipler yüce kutuduyu tebasını diriltmesi ve yeniden yeryüzüne egemen olması için mezarından kaldırana kadar asla ölmeyecekti zamanın gelip gelmediğini anlamak çok kolay olacaktı. Çünkü o zaman insanoğlu yüce eskiler gibi olacaktı. Yasaları ve ahlak kurallarını bir yana atarak nara atan, öldüren, keyif içinde eğlenen, özgür, yabanıl ve iyilikle kötülüğün ötesine geçmiş insanlar olacaklardı. O zaman özgür kalmış eskiler onlara nara atmanın, Öldürmenin, cümbüş etmenin ve eğlenmenin yeni yollarını öğretecek ve bütün dünya kendinden geçişin ve özgürlüğün yangınıyla tutuşacaktı. Bu arada mezhep uygun ayinlerle o eski yaşam tarzlarının anısını canlı tutmalı ve geri dönüşlerine ilişkin kehaneti unutturmamalıydı. Eski zamanlarda seçilmiş insanlar mezarlarında yatmakta olan eskilerle düşüncelerimle konuşmuşlardı. Ama sonra bir şey olmuştu. Yüce Taşkentli ile yekpare taştan anıtları ve mezarlarıyla denizin dibine batmış ve düşüncenin bile nüfuz edemediği çok eski bir gizemle dolu derin sular ruhsal iletişimi koparmıştı. Ama anıza hiçbir zaman yok olmadı. Baş rahipler, yıldızlar uygun konuma geldiğinde kentin yeniden suların yüzüne çıkacağını söylediler. Sonra dünyanın gölleye andıran küflü karanlık ruhları unutulmuş deniz dibi mağaralarından öğrenilmiş anlamı belirsiz söylentilerle çıkmışlardı. Ama ihtiyar kastorun bunlardan bahsetmeye cesareti yoktu. Acelece konuşmasını bitirdi. Bundan sonra bu konuda daha fazla bilgi almak için hiçbir ikna yöntemi ya da kurnazlık para etmedi. Tuhaf bir şekilde eskilerin büyüklüğünden de söz etmeye yanaşmıyordu. Mezhebin merkezinin, Arabistan'ın kuş uçmaz, kervan geçmez çöllerinin ortasında, sütunlar kendi İrem'in el değmemiş durumda gözlerden uzak, düş kurduğu yerde olduğu sanıyordu. Avrupa'daki hiçbir cadı mezhebiyle ilişkisi yoktu ve üyeleri dışında pek kimse tarafından bilinmiyordu. Her ne kadar ölümsüz Çinliler, Deli Arap Abdülhazret'in nekronomi konumda mezhep üyelerinin canlılarının istediği gibi yorumlayabilecekleri çift anlamlı sözler, özellikle de Aşağıdakine benzer çok tartışılan dizeler olduğunu söylemiş olsalar da hiçbir kitap aslında bugüne kadar bu mezhebin varlığına ima yoluyla bile işaret etmemiştir. Ebediyen var olan ölü değildir ama günü gelir ölümde ölür. Fazlasıyla etkilenmiş bir o kadar da şaşırmış olan Legrest, Mezhebin tarihsel bağlantıları konusunda bir araştırma yapmış ama hiçbir sonuç elde edememişti. Mezhebin tam bir sır olduğu söylendiğinde Kastro'nun gerçeği dile getirmiş olduğu anlaşılıyordu. Tlun Üniversitesi'ndeki yetkililer ne mezhep konusunu ne de heykel konusunu aydınlatabilmişlerdi. Bunun üzerine dedektif ülkenin en yetkili kişilerine gelmiş... Ve Profesör Bevin, Grönland öyküsünden öteye bir şey bulamamıştı. Legres'in öyküsünün toplantıda uyandırdığı, heykelciğin de desteklediği ateş değil ki, toplantıya katılanların daha sonraki yazışmalarında sürüp gitti. Ama derneğin resmi yayınlarında bundan pek söz edilmedi. Zaman zaman şarlatanlık, ve sahteciliklerle yüz yüze gelmeye alışkın olanlar tedbiri elden bırakmaz. Legres bir süreliğine heykelciği Profesör ve ödünç verdi. Ama Profesör'ün ölmesi üzerine heykelcik yeniden kendisine döndü. Ve hala da onun mülkiyetinde bulunuyor. Daha geçenlerde gördüm onu. Gerçekten de çok korkunç bir şey ve yanılgıya yer vermeyecek kadar genç Wilcock'un düşünde gördüğü heykele benziyor. Heykel tıraşın öyküsünün amcamı heyecanlandırmış olmasında şaşılacak bir yan görmüyorum. Çünkü Lagres'in mezhep hakkında öğrendiği şeyleri öğrendikten sonra, bir de düşünde sadece heykeli ve Groenland'daki şeytani tabletlerle bataklıkta bulunan heykelin kaidesi üzerindeki anlaşılmaz yazıları tam olarak görmekle kalmayan, şeytana tapan, eski Moğolların ve Melez Müzyanlıların aynı şekilde dillendirdiği formülün de en azından üç sözcüğünü tam olarak gören, duyarlı bir gencin bildiği şeyleri öğrenmek, kim bilir kafasında nasıl düşünceler oluşturmuştur. Profesör Angel'ın çok kapsamlı bir araştırmaya girişmesi son derece doğal olmakla birlikte ben şahsen genç ilkokun bir şekilde bir yerlerden mezhep hakkında bilgi sahibi olduğundan ve gizemi amcamın sırtından büyütmek ve sürdürmek için bir dizi düş uydurmuş olduğundan uşkulandım. Profesöre anlatılan düşler ve topladığı gazete kesikleri elbette ki güçlü bir kanıttı. Ama akılcılığım ve meselenin tünden ipe sapa gelmezliği, beni en makul gördüğüm sonuçları benimsemeye itiyordu. Bu yüzden el yazmalarını baştan sona yeniden dikkatlice inceledikten ve Legres'in mezhep hakkında anlattığı öyküyle ilgili notlar arasındaki teosofik ve antropolojik bağlantıları kurduktan sonra heykel tıraşı görmek ve bilgili, Yaşlı bir adama böylesine pis bir oyunu oynadığı için hak ettiğini düşündüğüm gibi ağzının payına vermek üzere Providence'a kısa bir gezi yaptım. Bilkok hala Thomas Caddesi'ndeki evinde oturuyordu. 17. yüzyıl Breton mimarisinin kötü bir Victoria dönemi taklidi olan ve Amerika'daki en güzel George Darzik Çan Kulesi'nin gölgesinde kalan bina, Eski tepe üzerindeki zarif yol evler arasında kumlu kireç soğalı ön cephesiyle caka satıyordu. Onu odasında çalışır durumda buldum ve anında etrafa açılmış numunelerden dehasının derin ve sahici olduğu sonucunu çıkardım. Onun bir gün büyük sanatçılar arasında adını duyuracağına inanıyorum. Narin yapılı esmer bir delikanlıydı. Saçı başı dağınıktı. Kapıyı vurmam üzerine isteksizce döndü ve yerinden kalkmadan ne istediğimi sordu. Ona kim olduğumu söyleyince biraz gösterdi. Çünkü amcam düşlerin deşeleyerek merakını uyanmasına yol açmıştı. Ama yaptığım araştırmaların nedenlerini açıklamamıştı. Bu konuda onu bilgilendirecek bir şey söylemedim. Kurnazlıkla Ağzımdan laf almaya çalıştım. Kısa sürede içten yine kesin kanaat getirdim. Çünkü düşlerinden hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak tarzda söz ediyordu. Bu düşler ve bilinç altında bıraktığı tortular sanatını derinden derine etkilemişti. Dış hatlarının akla getirdiği karanlık düşüncelerin gücüyle korkudan titrememe yol açan, Marazi bir heykel gösterdi bana. Bu hatları düşlerinde gördüğü yarım kabartmalardan başka bir yerde gördüğünü anımsamıyordu. Hatlar bilinçsizce ellerinin altında kendiliğinden biçimlenmişti. Bunun hezeyan geçirirken çılgınca aykırmasına sebep olan o dev şey olduğuna şüphe yoktu. Amcamın insafsızca sorgulaması sırasında sezinlediği şeylerin dışında, gizli mezhep konusunda gerçekten bir şey bilmediği kısa sürede ortaya çıktı. Ve yeniden bu garip izlenimleri hangi yoldan edilmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Düşlerinden o kadar tuhaf, şiirsel bir tarzda söz etti ki, sümüksü yeşil taşlardan inşa edilmiş, Geometrisi dedi tuhaf bir tavırla baştan sona yanlıştı. O dev kendi olanca canlılığıyla gözümün önüne getirdim. Yer altından durmacasına seslenen korkunlu belkten dilet dolu o yarı zihinsel çağrıyı işittim. Bu sözcükler Rıley'deki taş mezarında düş görerek nöbet tutan ölü kutuluğunun korkunç ayinin bir kısmını oluşturuyordu tüm akılcılığıma karşım derinden etkilendiğimi hissettim. Wilcock'un tesadüfen mesap hakkında bir şeyler duyduğundan ve çok geçmeden bunların okuduğu ve hayalini kurduğu aynı derecede tuhaf diğer şeyler arasında aklından çıktığından emindim. Daha sonra etkileyicilikleri nedeniyle bilinçaltını etkileyen bu bilgiler, düşlerinde yarım kabartmada, ve şu anda bakmaktan olduğum korkunç heykelde ifadesini bulmuş olmalıydı. Bu yüzden amcama karşı yapılan sahtekarlık çok masum bir sahtekarlık oluyordu. Biraz yapmacıklı, biraz da terbiyesiz olan bu genç sevebileceğim bir tip değildi. Ama şimdi dehasını, dürüstlüğünü de seve seve kabul etmeye hazırdım. Gitmek için dostça iznini isterken, Yeteneğinin vaat ettiği başarılara ulaşmasını diledim. Dinin izi üzerinde olduğumdan emindim. Tavrım hala salt maddeci birinin tavrıydı. Keşke bugün de öyle olsaydı. Ve düş notlarıyla Profesör Angel'ın topladığı tuhaf gazete kesikleri arasında tam bir uygunluk olduğunu anlaşılmaz bir sapkınlıkla göz ardı ediyordum. Kuşkulanmaya başladım. Ve şimdi ise korkarım ki bildiğim bir şey varsa o da amcamın ölümünün doğal nedenlere dayanan bir ölüm olmaktan çok uzak olduydu. Amcam yabancı melezlerle dolu köyne bir rıhtımdan tepeye tırmanan dar bir yoldan zenci bir denizcinin dikkatsizce itmesiyle düşüp ölmüştü. Lüzyana'daki mezhep üyelerinde denizcilikle uğraşan çeşitli ırklardan insanlar, ve melezler olduğunu unutmamıştım Gizemli ayin ve inançlarca çok eski zamanlardan beri bilinen gizli yöntemlerin ve zehirli iğnelerin varlığını öğrenmek beni şaşırtmayacaktı ve ve adamlarının kendi hallerine bırakıldığı doğru ancak var işte bazı şeyler görmüş denizcinin biri ölmüştü heykel tıraşın verdiği bilgiler üzerine amcamın daha derin bir araştırmaya girmiş olduğu uğursuz kulaklara erişmiş olamaz mıydı? Bence Profesör Angel çok şey bildiği ya da çok şey öğrenmesi ihtimali bulunduğu için öldürüldü. Şimdi ben de çok şey öğrenmiş olduğuma göre onun geçtiği yoldan geçip geçemeyeceğimi zaman gösterecek. Eğer Tanrı bana acırsa Kazara rafta gördüğüm o kağıtta yazılı olanları unutmamı sağlar. Her gün rastlayabileceğim bir şey değildi. Bir Avustralya gazetesiydi. 18 Nisan 1925 tarihine ait Sydney Bülten adlı bir gazete. Amcam için haber toplayan bir ajansın bile gözünden kaçmıştı. Profesör Angel'ın Kutulu tarikatı adını verdiği konuda ciddi çalışmalar yürütmeye başlamıştım. Ve New Jersey'de yerel bir müzenin küratörüyle görüşüyordum. Müzenin deposunda saklanan eski taş oluşumlarını incelerken, gözüm bir taşın altından sarkan bir kağıt parçasına takıldı. Arkadaşımın yurt dışıyla güçlü bağlantıları vardı. Bu nedenle kağıt bahsettim Sitne bülteniydi. Üzerindeki resim Lagras'in Bataklık'ta bulduğu heykelcin tıpatıp aynısıydı. Dikkatli bir şekilde kağıdı taşın altından çıkardıktan sonra haberi inceledim ve orta uzunlukta olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Fakat üzerinde yazılı olanlar araştırmam için son derece önemliydi. Bu nedenle bu kısmı yırtıp yanıma aldım. Üzerinde şunlar yazıyordu. Denizde gizemli harabe bulundu. Vigiland gemisi Yeni Zelanda'dan gelirken facia yaşandı. Gemi halatla çekildi. Gemideki iki kişiden biri ölü bulundu. Denizde korkunç olaylar yaşandığına dair söylentiler var. Kurtarılan denizci yaşadıklarını anlatmayı reddediyor. Üzerinde tuhaf bir heykelcik bulundu. Soruşturma açılacak. Marison şirketine ait olan Vigiland adlı yük gemisi... Valpariso'dan bu sabah Darling Limanı'na gelirken hasar görmüş ve silahlanmış olan Döned'in Yeni Zellandalı Alert yatını gördü. Gemide birisi ölmek üzere olan iki kişi vardı. Vigeland, Valpariso'dan 25 Mart tarihinde demir almıştı. Ve 2 Nisan tarihinde fırtına yüzünden rotasından kayarak üneye savrulmuştu. 12 Nisan tarihinde dışarıdan terk edilmiş görünen bir yatla karşılaştı. Ve yata yaklaştığında bir haftadan uzun bir süredir ölü olan bir ceset ve neredeyse delirmiş bir kişi bulundu. Hayattaki adam elinde 30 santimetre boylarında bilinmeyen bir heykelcik tutuyordu. Heykelcik, Sydney Üniversitesi, Kraliyet Derneği ve Koles sokağındaki müzede çalışan uzmanları şaşkınlık içinde bıraktı. Adam heykelciği yatın kamerasında bulduğunu iddia ediyor. Adam kendine geldikten sonra katliam ve korsanlık içeren son derece akıl almaz bir hikaye anlattı. İsmi Gustav olan bu Norveçli adam, Auckland'tan gelen çift yelkenli Emma gemisinde ikinci kaptandı. Gemi, Kalluğa'ya gitmek amacıyla 11 kişilik bir mürettebatla 20 Şubat tarihinde demir almıştı. 1 Mart tarihinde Emma rotasından çıkmıştı ve 22 Mart tarihinde Güney enlemi 49 derece 51 dakika, batı boylamı 128 derece 34 dakika koordinatlarında alert yatını gördü. İçinde korkunç görünümlü hava iğile mezler bulunuyordu. Alert geri dönmelerini emretti. Fakat kaptan Collins bu emre uymayınca yat demir toplarıyla bir anda üstlerine ateş açtı. Emma karşılık verdi. Gemi aldığı hasar yüzünden batmaya başladığı halde Düşman gemisine yaklaşıp çıkartma yapmayı başardılar ve yat mürettebatı ile kavga ettikten sonra hepsini öldürmek zorunda kaldılar. Emma mürettebatının sayısı daha fazla olduğu için avantaj onlardaydı. Emma mürettebatından içlerinde Kaptan Collins ve Micho Green'in de olduğu üç kişi öldürülmüştü. Ve kalan sekiz kişi ikinci kaptan Janssen önderdiğinde yatla birlikte geri dönme emriminin nedenini görmek için eski rotalarında devam ettiler. Ertesi gün küçük bir adaya çıktılar ki okyanusun bu kısmında bir adı olduğu bilinmiyor. Altı kişi adada öldü ve Yansen nasıl öldüklerini detaylı bir şekilde anlatmayı reddediyor. Bir uçuruma düştüklerini iddia ediyor. Daha sonra yanında mürettebattan kalan bir kişiyle yata geri döndüler ve denize açıldılar. Fakat 2 Nisan tarihinde çıkan fırtınaya karşı koyamadılar. O günden kurtarıldığı gün olan 12 Nisan'a kadar hiçbir şey hatırlamıyor. Arkadaşı William Braden'ın ne zaman öldüğünü de bilmiyor. Braden'ın ölüm nedeni anlaşılamadı. Büyük bir olasılıkla heyecandan ya da güneş çarpmasından öldüğü düşünülüyor. United'ndan gelen telgrafa göre alert bir ticaret gemisiydi ve kötü bir üne sahipti. Yatın sahibi melezdi ve geceleri yaptıkları yolculuklar çok dikkat çekmişti. 1 Mart tarihinde fırtına bittikten sonra büyük bir acele ile denize açılmışlardı. Auckland'tan aldığımız haberlere göre Emma son derece iyi bir gemiydi ve Yansen aklı başında saygı duyulan bir adamdı. Yarından itibaren konuyla ilgili bir soruşturma açılacak ve Yansen'in daha açık bir şekilde konuşması için gereken her şey yapılacak. Haber bu kadardı. Fakat o resim aklımda öyle şeyler canlandırmıştı ki Kutulu tarikatıyla ilgili çok değerli bilgiler edinmiştim. Ve karada olduğu gibi denizde de faaliyet gösterdiklerinin kanıtını ele geçirmiştim. Melez mürettebat neden Emma'ya geri dönmesini emretmişti? Emma mürettebatından altı kişinin öldüğü o ada neredeydi? Ve neden sen bu konuda konuşmamıştı? Soruşturma nasıl sonuçlar elde etmişti ve dönemindeki tarikat hakkında neler biliniyordu? Ve en önemlisi de bu tarihlerin amcamın notlarındaki tarihlerle uyuşması ne anlama geliyordu? 1 Mart Zaman dilimlerini hesaba katarsak, Burada 28 Şubat günü deprem ve fırtına olmuştu. Dönedinden demir alan Albert, mürettebatı sanki çağrılıyorlarmış gibi aceleyle yol almıştı. Şairlerin ve yazarların rüyalarında gördükleri ve genç bir heykeltıraşın kutuluğunun heykelini yapmasına neden olan adaya doğru yola çıkmışlardı. 23 Mart tarihinde Emma'nın mürettebatı bilinmeyen adaya ayak basmıştı ve 6 kişi ölmüştü. Bu tarihte şairler doğaüstü bir şeylerden korkmaya başlamıştı. Bir mimar camdan atlayarak intihar etmişti ve heykel heykeltıraş bir anda ateşlenmişti. Peki ya 2 Nisan tarihinde çıkan fırtına? Wilcock aynı tarihte ateşli hali tamamen geçmiş olarak uyanmıştı. Bütün bunlar ve Castro'nun denizin altında uyuyan Göklerden gelmiş kadim büyüklerle ilgili anlattıkları ne anlama geliyordu? İnsanlığın anlamaya gücünün yetmediği kozmik korkuları keşfetmek üzere miydim? Eğer öyleyse bu korkular sadece zihinsel olmalıydı. Çünkü Nisan'ın ikinci gününde yaşanan bir olay, insanlığın ruhları üzerinde bir bela gibi dolaşan bu korkuya son vermişti. Bütün gün yolculuğumu planladıktan sonra ev sahibime veda ederek San Francisco'ya giden trene bindim. Bir aydan kısa bir süre içinde Dene varmıştım. Fakat buradaki tarikatla ilgili fazla bilgi toplamayı başaramadım. Anlatılan hikayeler özel bir anlam taşımayacak kadar alışılmıştı. Fakat melezlerin yaptığı bir yolculukta uzak tepelerde kızıl alevler gördükleri, ve tuhaf davul sesleri duydukları ile ilgili bir söylenti dolaşıyordu. Aklında Yansen'in Sidney'deki soruşturmadan döndüğünde sarı saçının beyaza dönmüş olduğunu ve soruşturmanın sonuçsuz kaldığını öğrendim. Yansen daha sonra batı sokağındaki evini satıp karısıyla beraber Oslo'daki eski evine yelken açmış. Yaşadıkları hakkında arkadaşlarına bile polislere anlattığından fazlasını anlatmamıştı. Öğrenebildiğim tek şey, Oslo'daki evinin adresi oldu. Daha sonra Sidney'e gidip soruşturma komisyonuyla konuştum. Fakat buradan da işe yarar bir bilgi edinemedim. Alert gemisi özel sektöre satılmıştı. Ve yuvarlak iskelede demir atmış durumdaydı. Gemiyi inceledim. Fakat herhangi bir bilgi edinemedim. Ejderha gövdeli mürekkep balığı kapalı ve kanatlı yaratım heykelciyi Hyde Park'taki müzede sergideydi. Bu heykelciyi etraflı inceledim. Lagres'in daha küçük olan heykelciyle aynı işçiliğe, aynı hammaddeye ve aynı korkunç havayı barındırıyordu. Küratör bana bu heykelcin jeologları şaşkına çevirdiğini söyledi. Heykelciyi gören jeologlar dünyada böyle bir taş olmadığını söylüyordu. Daha sonra Castro'nun kadim büyükler hakkında söyledikleri aklıma geldi. Yıldızların ötesinden geldiler ve figürlerini yanlarında getirdiler. Daha önce hiç yaşamadığım hisler içinde Oslo'da yaşayan Johansen'i ziyaret etmeye karar verdim. Önce Londra'ya gidip oradan Norveç başkentine doğru yola çıktım ve bir sonbahar günü Eberk'in gölgesi altında şehre ayak bastım. Bu şehir Kristiana adı altında saklanırken Oslo adını canlı tutmuştu. Taksiyle yaptığım kısa yolculuktan sonra büyük bir heyecanla antik binanın kapısını çaldım. Siyah giyimli, üzgün bir kadın kapıyı açtı ve bozuk bir İngilizceyle bana Johansen'in öldüğünü söyledi. Oslo'ya döndükten kısa bir süre sonra ölmüştü. 1925'te denizde yaşadıkları onu alt üst etmişti. Karısına da kamuoyuna anlattığından fazlasını anlatmamıştı. Fakat teknik bilgilerle dolu uzun bir belge bırakmıştı. Bu belge karısının okumasını engellemek için İngilizce yazılmıştı. Gothenburg limanındaki dar bir sokakta yürürken açık bir camdan üzerine kağıt yığını düşmüştü. İki Hintli denizci hemen yardımına koşmuştu. Fakat ambulans yetişene kadar çoktan ölmüştü. Doktorlar, Ölümünün nedenini anlayamamışlardı. Fakat bütsüz düştüğünü ve kalbinin sıkıştığını düşünüyorlardı. Üzerimde büyük bir korku hissettim. Bu korku bende kazara ya da normal şekilde ölene kadar asla geçmeyecekti. Dul kadını kocasının teknik bilgiler içeren belgesini almak için ikna ettikten sonra Londra'ya giden gemide belgeyi okumaya başladım. Basit Düzensiz bir yazıydı. Sonradan yazılmış bir günlüktü. O korkunç olayları günü gününe hatırlamak için verilmiş bir uğraştı. Bu kadar karışık bir yazıyı kelimesi kelimesine aktarmak mümkün değil. Fakat Metnin anlattıklarını kendi kelimelerimle anlatacağım. O zaman neden geminin çıkardığı sesin dayanılmaz geldiğini ve kulaklarımı pamukla tıkamak zorunda kaldığımı anlayacaksınız. Tanrı'ya şükürler olsun ki sen cahil bir adamdı. Şehri ve o şeyi görmesine rağmen gördüklerinin çoğuna anlam verememişti. Fakat zaman ve uzayın arkasında gizlenen dehşetleri, yıldızların ötesinden gelip denizlerin altında rüya gören antik yaratıkları ve bir deprem daha şehri su yüzüne çıkardığında onları serbest bırakmaya hazır olan korkunç tarikatı öğrendikten sonra bir daha geceleri rahat uyuyamadım. Johansen'in yolculuğu soruşturma komisyonu anlattığı gibi başlamıştı. Emma, 20 Şubat günü Auckland'dan demir almıştı. Ve insanlığın rüyalarını kabusa çeviren şehri su yüzüne çıkaran depremi hissetmişti. Deprem geçtikten sonra 22 Mart'ta Albert tarafından durdurulana kadar oldukça uzun bir mesafe kat etmeyi başarmıştı. Belgeyi okurken gemileri battığında Johansen'in hissettiği hayal kırıklığını ben de hissetmiştim. Alert mürettebatından büyük bir korkuyla bahsediyordu. Saldırıları o kadar ani ve beklenmedikti ki sanki düşmanları bunu görevleri olarak görüyorlardı. Bu nedenle Johansen açılan soruşturmada onun ve mürettebatının alert mürettebatını öldürmesinin bir savunma hareketi olarak görülmemesine çok şaşırmıştı. Daha sonra ele geçirdikleri yattan meraklarını yenemeyip aynı rotada devam ettiler. Ve uzakta denizden yükselen bir sütun gördüler. Güney enlemi 47 derece 9 dakika ve batı boylamı 126 derece 43 dakika koordinatlarında balçık, ...ve yabani otlarla kaplı tuhaf bir adaya rastladılar. Bu ada sonsuz yıllar önce yıldızların ötesinden gelen... ...kadim büyüklerin kurduğu Rileh şehrinden başka bir şey olamazdı. Kutulu ve soyu burada, yeşil balçıkla kaplı mezarların içinde uyuyorlardı. Yüzyıllar sonra bir kere de hassas insanların zihinlerine rüyalar yollamayı başarmışlardı. Yan sen bunların hiçbirini bilmiyordu. Fakat gördükleri ona fazlasıyla yeterdi. Sanırım denizden sadece bir dağ çıktı. Kutulho'nun gömülü olduğu, yüksek bir kuleyle taçlandırılmış mezar da. Denizin altında şehrin yeri kalanı düşününce o kadar korkuyorum ki kendimi öldürüp bu korkudan kurtulmak istiyorum. Johansen ve adamları etraflarındaki bu kozmik manzaraya hayran kalmışlardı. Fakat kendileri de bu şehrin bizim gezegenimize ait olmadığını anlamış olmalılardı. Yeşil, balçık kaplı taşların büyüklüğüne, oymalarla kaplı kulenin uzunluğuna ve alertte bulunan tuhaf figürlerle süslenmiş tapınağa duydukları hayranlık belgenin her kelimesinde belli oluyordu. Fütürizmin ne olduğunu bilmediği halde Johansen şehri anlatırken bu üslubu kullanmıştı. Binaları ya da yapıları tasvir etmek yerine şehrin inşa edildiği tuhaf açılar, bu dünyadan olmayacak kadar tuhaf şekillerde olan yüzeyleri ve hiyerogliflerin üzerinde bıraktığı etkiyi anlatmıştı. Açılardan bahsettiğini söylüyorum. Çünkü bu bana, Wilcock'un rüyalarında gördüğü bir şeyi hatırlatmıştı. Rüyalarında gördüğü şehrin geometrisinin imkansız olduğunu, böyle ağaçların fiziksel olarak mümkün olmadığını ve bir bütün olarak şehrin öklük geometrisine ters düştüğünü söylemişti. Şimdi cahil bir denizli şehre bakıyor ve aynı şeyleri söylüyordu. Johansen ve adamları çamurlu bir kıyıda gemiden indiler ve ölümler tarafından inşa edilmesi olanaksız olan devasa balçıklı kayalardan oluşmuş bir merdivenden yukarı tırmandılar. Denizin altından yükselmiş bu şehirdeyken gökyüzündeki güneş bile tuhaf görünüyordu. İlk bakışta dış bükey görünen kayalar ve yapılar, ikinci bakışta iç bükey oluyorlardı. Daha kayalardan ve otlardan başka bir şey görmemişlerdi ki, tüm denizcileri içini derin bir korku kapladı. Her biri kaçmak istemişti. Fakat diğerlerin kızacağından korktukları için gönülsüz bir şekilde yanlarında götürebilecekleri bir şey aradılar. Portekizli Rodriguez kulenin yanına gitmişti. Kısa bir süre sonra bir şey bulduğunu söyledi. Diğerleri de onun yanına geldi. Ve üzerinde deniz anası, Ejderha kabartması olan Dev bir kapı gördüler Yansen'in anlatımına göre Kapı büyük bir ahır Kapısına benziyordu Fakat üst eşi eğimliydi Bu nedenle kapı Mahzen kapısı gibi yere Eğimli miydi yoksa Tuzak kapısı gibi tamamen yatay mıydı Karar veremiyordu Wilcock'un dediği gibi Şehrin geometrisi akıl almazdı Bu şehirdeyken deniz ve zeminin yatay olduğundan emin olmak mümkün değildi. Bu nedenle her nesnenin açısı sonsuz çeşitliğe sahipti. Birden taş kapıyı birkaç farklı noktadan itti. Fakat açmayı başaramadı. Daha sonra Donovan kapının kenarlarını nazikçe tutundu ve çıkıntılara basarak tırmanmaya başladı. Pervaza tırmandı. Tabi eğer kapı yatay bir pozisyonda duruyorsa buna tırmanmak denemezdi. Bütün mürettebat bu evrende böylesine büyük bir kapının nasıl var olabileceğini merak ediyordu. Daha sonra büyük kapı yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başladı. Böylece kapının dengede durduğunu anladılar. Danavın açılan aralıktan aşağı inip arkadaşlarına katıldı. Herkes tuhaf bir sessizlik içinde açılan boşluğa bakıyordu. Bu tuhaf geometrik alanda kapı yatay bir şekilde hareket ediyordu. Bu nedenle tüm perspektif kanunları yıkılmıştı. Açılan boşluktaki karanlık o kadar yoğundu ki neredeyse katı bir madde gibiydi. Karanlığın bu kadar yoğun olması aslında iyi bir şeydi. Böylece görülmesi gereken yerler karanlıkta kalıyordu ve denizciler şahit olabilecekleri dehşetin tamamına şahit olmuyorlardı. Açılan tünelden gelen koku tamül edilecek gibi değildi ve Hawkins içerden bir ses geldiğini sanmıştı. Herkes bu sesi duymak için dikkatle dinledi ve o şey gelip yeşil palçıcak kaplı devasa vücudun ilk defa güneşe çıkardığımda herkes çıkardığı o sesi dinliyordu. Bu cümleleri yazarken Johansen'in yazısı neredeyse okunmaz hale gelmişti. Gemiye dönemeyen altı adamdan ikisinin o anda korkudan öldüklerini düşünüyordu. Bu şeyi tarif etmek imkansızdı. Ölümlülerin hiçbir dilinde kozmik düzene, maddeye ve mantığa bu kadar ters düşen bir dehşiti anlatacak bir kelime yoktu. Sanki yürüyen şey bir dağdı. Tanrım nasıl oldu da o anda dünyanın diğer ucunda bir mimar delirdi ve Wilcock sayıklamaya başladı. Figürdeki şey, yıldızlardan gelmiş olan yeşil varlık bir kez daha uyanmıştı. Yıldızlar bir kere daha doğru sıradaydı. Ve yüzyıllardır yalan bir tarikatın yapamadığını birkaç denizci kazara başarmıştı. Sonsuz yıllar sonra kutulu bir kez daha uyanmıştı. Daha hareket bile edemeden üç adam yaratığın pençeleri arasında kalmıştı. Tanrı onlara huzur versin. Tabii eğer evrende huzur diye bir şey varsa... Bu üç kişi Donovan, Guerrero ve Angstrom'du. Diğer üç kişi kaçarken Parker yere düştü ve Johansen orada olmaması gereken bir duvar tarafından yutulduğuna yemin ediyor. Duvar iç bükeydi fakat dış bükey gibi davranmıştı. Sadece Briden ve Johansen alerta geri dönmeyi başardılar. Ve devasa yaratık arkalarından gelirken gemiyi suya ittiler. Tüm mürettebatın karaya inmesine rağmen buhar tamamen sönmemişti. Ve panik dolu birkaç saniye sonrasında aylar çalışmaya başladı. Gemi ölümcül dalgalar arasında yol almaya başladı. Ve adadaki yaratık Odoseus'un gemisine öfkeyle bakan Polipem gibi nefretle onları izledi. Fakat hikayedeki gözden daha cesur olan Kutulu, Kısa bir süre sonra suya atladı, Ve tüm kozmik gücüyle yüzmeye başladı, Bride'in arkasına dönüp baktı, O anda delirip gülmeye başladı, Ve Johansen'in kendisinden geçtiği bir anda ölene kadar gülmesi kesilmedi, Fakat Johansen vazgeçmemişti, Gemi tüm gücüyle yol aldığında, bu şeyin gemiye yetişemeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden son, umutsuz bir çare olarak gemiyi son hızla alıp dümene geçti. Su köpürüyor ve dalgalanıyordu. Fakat cesur Norveçli gemiyi büyük bir ustalıkla kullandı. Ve arkasındaki tuhaf şeyden kaçmak için elimden geleni yaptı. Deniz anası şeklindeki kafanın dokunaçları neredeyse güverteye değecekti. Fakat Yohansen asla dümeni bırakmadı. Birden patlayan bir kese sesine benzer bir ses duyuldu. Etrafa binlerce açılmış mezarın kokusuna benzer bir koku yayıldı. Ve hiçbir yazarın kağıda dökmeyi beceremeyeceği bir ses duyuldu. Geminin etrafını yeşil bir bulut sardı ve etrafta sadece pis bir koku vardı. Tanrım, bu korkunç şeyden geriye kalan bulut birleşerek eski formuna geri dönüyordu. Fakat bu sırada gemi her geçen saniye ondan daha da uzaklaşıyordu. Hepsi bu kadardı. Bundan sonra Johansen, kamerada bulduğu figürle, yiyecekle, ve yanında kahkaha atan deliyle ilgilenmişti. Bu kaçıştan sonra denizde yol almaya çalışmadı. Sanki ruhundan bir şeyler eksilmişti. Daha sonra 2 Nisan'da bir fırtına oldu. Ve kendini toparlamayı başardı. Sonsuzlukla dolu uçurumların içinde düşme, bir kuyruklu yıldızın kuyruğunda yolculuk eden evrenlerde yaşamak, ve Tartarus'tan fırlamış yarasa kanatlı yaratıkların etrafında uçuş içeren bir rüya görmüştü. Bu rüya bittiğinde kurtarılmıştı. Vigiland, Dunedin'in sokakları ve Egeberg'in gölgesindeki evinde yaptığı uzun yolculuk boyunca insanların ona neden deli dediğini anlayamamıştı. Ölmeden önce bildiklerini yazmalıydı. Fakat karısı bunu öğrenmemeliydi. Eğer bu yaşadıklarını unutturacaksa ölmeye bile razıydı. Okuduğum belge böylece son buldu. Ve onu da Profesör Angel'ın notlarının ve kabartmanın bulunduğu kutuya koydum. Bu belgenin yanına kendi hikayemi de yazacağım. Arasında bağlantı kurduğum ve akıl sağlığımı derinden etkileyen bu şeyler... Umarım başkalık kimse tarafından keşfedilmez. Evrendeki bütün dehşeti gördüm. Bundan sonra ne bahar sabahları ne de yaz çiçekleri benim için zehirden başka bir şey olamaz. Fakat uzun yaşayacağımı sanmıyorum. Amcamın, Johansen'in öldüğü gibi ben de aynı şekilde öleceğim. Çok fazla şey biliyorum. Ve tarikat hala yaşıyor. Sanırım Kutulu'da güneş gençken yattığı mezarında yaşıyor hala. Lanetli şehri bir kez daha suların derinliklerine gömüldü. O bir kez daha uykuya dalmış olmalı. Yoksa tüm dünyayı korku ve delilik esir alırdı. Fakat gelecekte ne olacağını nereden bilebiliriz? Yükselen şey batabilir ve batan şey yükselebilir. O denizlerde rüyalar görürken insanların şehirleri yavaş yavaş yok olacak. Zamanı geldiğinde tekrar kalkacak. Fakat bunu düşünmemeliyim. Eğer ben öldükten sonra bu belge bulunursa, umarım ki bu belgeyi okuyanlar başka kimsenin okumaması için gerekeni yaparlar.